Zengizler burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Mehmet Emin Tokadi. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Genel koordinatör Mehmet Köseoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayın hazırlayan Niyazi Hancı. Program yönetmeni Hüseyin Aydemir. ...çıkmalıyım bu evden. Hı. Ozanın kapısını bulduk sonunda. Hı. Tamam. Şu elfini yakabilirim artık. Evet işte dolan. Antikalar ıslı ıslı beni bekliyor. Annem çok üzülecek ama başka çarem yok. Çok paraya ihtiyacım var. Foycım sıkışmış açılmıyor. Ç çekeceğiz tamam Kapak açıldı Annem bu gülütüye mutlaka uyanır Şüpheleri kapatıp sessiz olmalıyım Aydın Aydın oğlum sen misin geldin mi İşte uyanmış Odama gidiyor Ben orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar Ne yapsam acaba Kapının arasına gizlensem O yerdeki eşyaları görürse alır en iyisi böylece beklemek. Peki buraya gelmez. Hay Allah odasında da yok. Ha, ah, Peki neydi o gürültü? Şu odadan mı geldi yoksa? Eyvah buraya doğru geliyor galiba. Evet evet, evet kapıdan da geldi işte. Üşüyü yakacak şimdi. Aydın. Ee, e, anne. Ne yapıyorsun burada? Kıskınlak yakalanmak yapma derler oğlum Aydın. En iyisi doğruyu söylemek. Haydi neden yatıyorsun orada? Söyle bana ne oldu? ...yoksa gene sarhoş musun sen ha? Yok bir şey yok bir şey. Biraz içkiliyim ama sarhoş değilim. Hmm, İçkiliymiş ne kadar da rahat söylüyorsun. Bir de bir, bini de bir şu zıkkımın. İnsan biraz utanır. Diş gibi de kokuyorsun. Ee, uzatma be sen ne olmuş? Kalk, kalk çık da odana yakar. Hayır bu antikaları almadan bir yere gitmem. Hı? Ne sen ne diyorsun oğlum? Senin hatıra diye sakladığın şu... küf kokulu pislikleri alıp gideceğim dedim. Duymadın mı yoksa? Asıl sen ne dediğini duymuyorsun galiba... Onlara dokunamazsın bile. Öyleyse gözlerimi ayıyor. Bak hepsini şu bavula doldurup gideceğim. Dokunma onlara. Bana bağırma. Bana yat diyeceğine sen git yat. Çünkü önünde sonunda bunları alıp gideceğim anladın mı? Bana engel olamayacaksın. Onlara dokunucu yine beni öldür. Gerekirse onda da yaparım çekil önümden. Atayadigav hepsi. Hepsinde bir hatırası bir manası var bende. Biraz merhametli ol da bırak onları oğlum. Bana engel olma. Bunlara ihtiyacım var. Bugün bunları götürüp satmazsam beni bir daha göremeyeceksin. <Gülüyor> ...beni miyim? Evet yoksa beni öldürecek Ne? Yok. Dedin seni öldürecekler mi? Evet anne benim öldürecekler. Beni öldürecek neden? Ya, çok borçlandım. Borcuma karşılık hayatımı istiyorlar. Bugün son günüm. Borcumu ödemezsen bana kıyacaklar. Şimdi söyle bakalım. Oğlunun canı mı kıymetli yoksa şu eski eşyalar mı? Ah, elbette sen daha kıymetlisin. Sen benim hayattaki tek varlığım biricik oğlumsun. Seninle başka kimim var benim? Öyleyse çekilelim. Ya, elbette. Canımı istesen canımı vereyim oğlum? ...ama anlat bana neden bu kadar borçlandın? Susma söyle neden? Hah, kumar yüzünden değil mi? <gülüyor> Aman yarabbim nedir bu başıma gelenler? Oğlum ne hallere düştü? O kadar da üstüne titremiştim. Babasızlığını hissettirmemek için hiçbir şeyden mahrum bırakmamıştım oğlum. Allah sen oğluma selamet ver. Ona doğru yolu göster onu delaletten kurtar. Tamam şu bakır de koyduk bu bitti. Ha, bu da ne? Bir kitap ha? Epey eskiyle benziyor. Evet. Ev yazması olsa gerek bayağı para eder. Oğlum onu da mı satacaksın? E, Tabi satacağım. Ama çok kıymetlidir. Rahmetli babana dedesinden kalmış. Dedesine de kendi dedesinden kalmış. Onu satamazsın. Satarım. Para eden her şeyi götüreceğim. Bak yavrum o kitabın değeri parayla ölçülmez. Tokatlı Mehmet Emin Hazretlerinin hayatını menkribelerine anlatıyor. Kimin kimi? Mehmet Emin Hazretlerini. O da ki. Büyük de Allah dostu. Baban elinden hiç düşürmez, durmadan okur okur ağlardı. Hatırası büyük. Bırak o bari kalsın. Olmaz dedim sana. Hem ne işe yarıyor ki gözlerini iyi görmüyor okuyamıyorsun bile. Evet okuyamıyorum ama onun evde kalmasının bereketi yeter. Ne olur oğlum onu satma. Bereketi yetermiş. Asıl satarsak bereketleniriz. Dediğin kadar değerliyse bayağı para eder ha. Ne olur bana ver onu. Şekil önümden. Hayır onu bana vermezsen şuradan şuraya kıpırdamam. Şekil be çekil önümden dedim sana yoksa çekmesini bilirim ben ha. Ay yarabbim yarabbim bu şöyle... da bak. Hadi, şimdi bana eyvallah. Ya eh, yarabbim bu ne hali? Sen oğlumu kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mehmet'in Tokadi Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine oğlumu ıslah eyle. Bir hayırsızlık etmesin. <gülüyor> Sabahtan beri şu bavul taşımaktan kolum kaptı. Karnım da Ölen geçti. Hiçbir antikacı değerli vermiyor bunların. Hepsi üç kağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. He ee, o da ne? Bir antikacı dükkanı. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir de şuraya gidip göstereyim bari. Selamünaleyküm. aleyküm selam evlat hoş geldin Buyur ee, Burada bir antikacı dükkan olduğunu bilmiyordum Yeni açtınız herhalde Ya yeni sayılır Satılacak antikan mı var Evet çok eski çok değerli antikalar. Bırak da ona ben karar vereyim evlat Bu iş benim işim Aç bakalım bavulunu Aa, Açarım açarım ama beni kandırmaya çalışmayın yoksa fena olur Kandırmak mı Bu bizim lügatimizde yok evlat Ne demişler yaptığımız her şeyi Elbette ki yazan var İyilikte mükafat, kötülükte hazan var. Buracığım da sen şair misin amca? Şiirden olgun kadar antikadan dalıyor musun bakalım? Oo, oh, buram buram tarih koktu senin bavulu açınca. Anlaşılan çok eski eşyalar. Evet, evet çok kıymetli bunlar. İşte işte buna sevindim. Siz antikadan anlıyorsunuz galibaım ben. Antikanın da insanın da iyisinden anlarım. <gülüyor> İnsanlarda antikalar gibi küf mü kokar yoksa? Hayır evlat, hayır. ...ham insanlar küf kokar... ...çünkü onların kalpleri kararmış... ...paslanmıştır... ...merhamet buz tutmuştur onlarda... ...ham insan kalpte kırar... ...haram da işler... ...ama senin gibi genç olursa... ...kalbindeki pas daha kolay silinebilir... ...hamma <gülüyor> antika adamsınız ha... <gülüyor> ...neyse bırakalım şimdi geveseliyi de... ...işimize bakalım... ...kaç para vereceksiniz bunlara... ...aha biçemem hepsi de çok kıymetli... ...öyleyse ver bedellerini de gideyim... Ha bak burada bir de kitap var. Tam sana göre. Dedemin dedesinden kalmış. Ee, bu da yüklü miktar demektir. Ver ben. bakayım. Hmm, evet el yazması. Güzel bir nesli hattıyla yazılmış. Çok para eder çok. Para mı? Her şeyi parayla mı ölçersin sen? Evet her şeyi parayla satın alırmıyor mu? Neyse biz alışverişimize bakalım. Ne kadar eder bunlar? Dedim ya hepsi de paha biçilmez nadide şeyler. ...satın alamam ben bunları. Çünkü bunların değerini verecek param yok. Ne fiyat söylesem seni kandırmış olurum. Oysa ben insanları kandırmak istemem. Şuanma belaya çattık ha. Deli bu adam ya. Neredeyse akşam olacak. Bugün borcumu ödemeliyim. Allah Allah. Hala konuşuyor. Öyle bu kitap, hele bu kitap. Allah Allah. Bir definenin yerini anlatıyor. Burada yazılı olan definenin ne kadar ettiğini anlatsaydın... ...bu kitabı hiç satmazdın sen. Define mi? Bir definisi. define ya. Öyle bir define ki dünyadaki bütün hazineleri toplasan onun kadar kıymetli olamaz. Ne oldu? Bakıyorum gözlerin parladı birden. E şey neredeymiş o define yazıyor mu? He? Yazıyor mu söylesene. Dur dur anlamak için kitabın tamamını okumam lazım. Dur bakalım. Daha, ver bakayım o kitabını. Satmaktan vazgeçtim. Satmazsan iyi edersin. Peki bu eşyalara ne dediyorsun? Dedim ya onlara değer biçemiyorum. Canım yani bir şeyler söyleyin anlaşalım. Anlaşılan senin acilen paraya ihtiyacın var. Evet hem de hemen. Ne kadara ihtiyacın varsa bunları o kadara senden satın alıyorum. Sana bir nasihatim var. Sakın o kitabı kaybetmeyesin. O kitapta anlatılan defineyi bulup elde edersen ebediyen kurtulursun. Anlaştık mı? Tamam tamam anlaştık. Çekil şuradan. Ay yaydın oğlum biraz merhametli olsana. Durup dururken neden bulursun zavallı ki. Itin? Ayaklarımın dediğinde dolaşmasına sinir oluyorum da ondan. Aa, neyse. Ödedin mi hocam? Ödedim ödedim. İşte kitabını satmadım. Ah canım oğlum benim satmayacağını biliyordum. Rahmetli babam bunu çok okurdu. Demek çok okurdu. He. Peki okuyunca ne yapardı? Ne mi yapardı? Ö ağlardı. Ağlar mıydı? Hı -hı. Başka Başka bir şey yapmaz mıydı? ...ne bileyim yani bir yere falan gitmez miydi? Aa, evet, Zeyrek yokuşundaki... ...Mermede bin Tokati Hazretleri'nin kabrine giderdi. Zeyrek yokuşuna giderdi ha? Demek ki defini oranlarda bir yerde olmalı. Peki babam neden bulamadı? Belki de adamcağızın emri etmedi. Ama anneme mutlaka bir şeyler söylemiştir. Anadı. Orada ne yapmış babam sana hiç söylemez miydi? Dua derdi benim için, senin için, hepimiz için... Rahmetli baban en çok da senin için. Hayırlı bir evlat, iyi bir insan olman için Allah'a yalvarırdı. Ama sen... Tamam anne, tamam, tamam. Yine başlama. Sen şu kitapta baksana biraz, ha? <gülüyor> Dur bakayım. Şu gözlüklerini bir sileyim. Hmm. Yok, harfleri seçemiyorum. Sen hepsi üst üste binmiş. Maalesef gözlerim iyice bozuldu yavrum. Okursun ona okursun dikkatlice bak. Yok yavrum okuyamıyorum. Hem mutfakta işim var sofrayı hazırlayacağım. Sen de seslenince gelirsin. Okuyamadı. Birini bulup bu kitabı mutlaka çözdürmeliyim. Bu defineyi bulursam yaşadım mı? Evet, evet Bu sayfede acayip şekiller var. Sanki sonradan çizilmiş gibi. Mutlaka defininin yerini tarif ediyor olmalı. ...bir mağaraya Demek define bir mağaranın içinde... ama nerede? Babamın gittiği oya gidip baksam. Ama bu harfını çözemem ki. Yanında biri olmalı. Tek başıma yapamam. Bu yazıyı okuyabilen güvenilir... ...birini bulmam lazım. Antikaları değerine satabildin mi bari? Antikaları mı? Hı? Ha, evet. Borcumu ödeyecek kadar ettiler. Ay Allah. bu neden düşünemedim. Evet antikacı... ...hem güvenilir biri hem de bu yazıyı okuyabilirim. Hemen gitmeliyim. İnşallah dükkanı kapatmamıştır. Haydi Nereye oğlum? Şapayı hazırlamıştım. Biraz işim var ana sen yiyen. Ya Rabbi. Mehmet Emin Tokay diye... ...efendinin hürmetine... ...oğluma doğru yolu göster. Onu koru. Selamün aleyküm. ve aleyküm selam Hoş geldin. <gülüyor> Kapatmışsınız diye çok korkmuştum. Kapatmadım seni bekliyordum. Sen mi? Beni bekliyordunuz? Evet geleceğini biliyordum. Nasıl? Söylediler. Kimler? İbrikler, leğenler, antikalar, eşyalarda konuşurum ben. Onlar da beni anlar. Sen gidince hepsi konuşmaya başladı. Dediler ki gitti ama gene gelecek. Sevdaya tutuldu o. Define sevdasına. Gitti ama dönüp gelecek. Bekledim ben de işte geldin sonunda. adam antikanın gibi ya konuşuyormuş. Daha iyi. Biraz kaçık herhalde. Nasıl güvenilir bu adam Ama başka biri yok ki. Hem belki de böyle olması daha iyi. Definin hepsine ben konuyorum. Evet sana bir teklif yapmaya geldim. Gel bu definiyi birlikte arayalım ha. Bulursak yarı yarıya paylaşırız tamam mı? Tamam ben varım. Ama sen kendine güveniyor musun? Elbette güvenmesem buraya gelmezdim. Bak e, kitabın kıyısında bir takım işaretler var. Bir mağara girişini gösteriyor olmalı öyle değil mi? Hmm, ver bakayım. Ha, bu öyle bir şifre ki ancak... ...ehli olanlar anlar. Mecaz manalarla dolu. Doğru mu söylüyor acaba? Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyor? Defineye tek başına konacak herhalde. Hadi hadi çabuk oku şunu. Acele etme bu öyle kolay anlaşılmaz. Dedim ya mecaz manalarla dolu. Önce okuyacağım sonra mana çıkaracağım. Anladım. Uyanağa bak. içine okuyup beni kandıracak. Ee, yüksek sesle oku da ben de çözmeye çalışayım. He? Peki, peki öyleyse. Bu kitap Tokatlı Mehmet Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini anlatıyor. Onun risaleleri ve onun hakkında yazılanları Seyit Hasip Efendi adında visa toplamış... ...ve çok kıymetli bir kitap haline getirmiş. Definenin yerini de bunların arasına gizlice yerleştirmiş. Hadi hadi, hadi, hadi. Bir an evvel okumaya başla, hadi. Peki dinle öyleyse. O evliyalar bahçesinin her yaprağında... ...ayrı güzellikler bulunan bir gülüdür. O hidayet yolunun rehberi... ...o evliyaların hocasıdır. İstanbul'da eshabı kiramdan sonra... ...metfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş... ...ve 83 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Un kapanına inen ile, ...zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde... ...soğuk kuyu Piri Paşa Medresesi kabristanına defnedilmiştir. Tamam, tamam işte şifre. Defineden bahsediyor. Define orada olmalı, kabristanda. Hemen gidelim hadi. Define Emin Tokadi Hazretlerinin defnedildiği yerde olabilir. Ama şifreyi tam çözmeliyiz. Doğru. Hadi, hadi çabuk okumaya devam tamam, et. Tamam, tamam sen de dikkatle dinle. En küçük bir kelimeyi bile kaçırma. Hiç kaçırır mı? Hadi oku sen eve. Evet... Mehmet Emin bir dervişin oğluydu. Babası ona birçok şey öğretti. Bir gün ilmini arttırmak için alimler diyarı İstanbul'a geldi. Uzun müddet ilim öğrendi, kendini çok iyi yetiştirdi. Bu sırada Başruznameci Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ona bütün bildiklerini aktarıyor, talebesine nazlı bir çiçek gibi itina gösteriyordu. Fakat bir müddet sonra Ali Efendi'nin oğlu aniden vefat etti. Ey kıymetli oğul, daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin, malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayaniyle geçen her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? allah Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan müşrik olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi. Ya Rabbi bize de yol göster. Ya amca ben hiçbir manaya çıkaramadım ya sen. Hadi Mehmet Emin Efendi'nin yolu Mekke. Bizimki nereye? Dur hele sabırlı ol. Anlayacağız. Sabırlı Sabırlı olmuş. Tabi yarı geldik daha bir şifre çözemedin. Hani anladın sen bu işlerde? Anlamıyor musun? Mehmet Emin Efendi de bir define aramaya çıkıyor aslında. Define gömülmüş demektir. Yani yerin altına gireceğiz. Bak buraya şekillerle sarnış çizilmiş. mağara benziyor dediğin şey. Sarnışlardan ikincisi işaretlenmiş. Ya nasıl anlamışım ama? Hadi o zaman kalkıp gidelim. Dur hele dur iyice anlayalım öyle gideriz. ...hem hava biraz daha kararıp etraf sakinleşsin. Doğru. Öyleyse okumaya devam. Mehmet Emin Efendi genç talebesinin... ...kabri başında... Allahü Teala'ya böyle yalvarır. Ve her şeyi bırakıp... ...iştifa etmeye karar verir. Kafa geldiniz Hacı Emin Efendi. Buyurun bir kahve içelim. <gülüyor> Efendim... Elhamdülillah bizi Hac-ı Şerif ile müjdeledin. Evet. Hacca gitmek ne büyük saadet. Allahu Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştur. Siz hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik. Allah Allah, ne büyük insan. Hacca gitmeye niyet ettiğini biliyor. Niyetim öyle efendim. İstifamı bildirmek için daireye gidiyorum. Evladım... Sizi tanıyalı pek az zaman oldu. Ama ki... ...sizdeki cevheri gördüm. İnşallah bu yolda çok büyük nimetlere kavuşursunuz. Talebemin vefatına çok üzüldüm. Merhum talebenizin ölüm acısı... ...her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de... ...biz kullar için sahibinin işinden razı olmaktan başka çağrı yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı emin. Efendim, anladım ki ben ham bir insanım. Asıl benim hocaya, rehbere ihtiyacım var. Onun için ders vermeyi bırakıp, ders almak istiyorum. Arzu ettiğiniz rehbere inşallah pek yakın zamanda kavuşursunuz evladım. İnşallah efendim. Size bir tavsiyem var. Mekke'ye varınca, Ahmet Yektest Cüryani Hazretlerinin huzuruna gidersiniz. Bizim de selam ve hürmetlerimizi arz eder... Onun talebesi olursunuz. Ahmet Yekdest Cüriyani Hazretler mi buyurdunuz? Evet. Yekdest malumunuz üzere tekelli demektir. Ahmet Cüriyani ticaret için Hindistan'a giderken yolda eşkıyalar basıp mallarını aldılar ve sol kolunu kestiler. Çok üzüntülü olarak Serhend şehrine geldi. Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum-ı Faruk'un hizmetiyle şereflendi. On bir sene sonra hilafet verilip Mekke'de irşada emin olundu. Şimdi o mübarek yerde talebeler yetiştirmektedir. İnşallah siz de onun talebesi olursunuz. Haydi varın şimdi. Yol hazırlığınızı yapın. İnşallah efendim bizi dua ve teveccühünüzden eksik etmeyin. Selametle gidiniz. Emanetimizi sahibine vermeyi unutmayınız. Peki efendim. Mehmet Emin Efendi bu kerametin tesiriyle kendinden geçip bu mübarek zatın yanından ayrılır. Bütün dostlarıyla vedalaşıp yola çıkar. Menzili Efendimizin sevgili yurt buyurdukları Mekke'yi mükerremedir. Yükü Kalbindeki Resulullah aşkıdır. Bir de Muhammed Efendinin emaneti. Ahmet Yektes Türyani Hazretlerine gönderilmiş olan Allah selamı. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tabak ve ziyaret eder. Ertesi gün sabah namazını harem-i şerifte eda eder. Tam çıkacağı sırada dikkatini bir kalabalık çeker. ...kişiler niçin çıkmıyor? Niçin böyle halka halinde oturmuşlar? Acaba... ...ders için hocalarını mı bekliyorlar? Gidip ben de yanlarına oturayım. Hı? Beni fark etmediler. Hepsi başlarına eğilmiş, ...edefle oturuyor. Halkanın ortasında oturan zat... ...hocaları olmalı. Dikkatle bana bakıyor. ve ne kadar da heybetli ve sevimli. Bakışlarından... ...ürperiyorum. Dayanamayacağım. Gözlerimi kapatmalıyım. Ey kardeşlerim. Bize gelen bela ve sıkıntıların Allah-u Teala'nın takdiriyle olduğunu bilirim. Bu dünyanın esası Nimet sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının sabretmekten başka ilacı, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar hakte yani hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Ey kardeşlerim, artık işlerinize dağılabilirsiniz. Allahü Teala hepinize selamet versin. Amin. Allah. Herkes dağıldı. Ben yerimden kalkamıyorum. Sanki buraya çakılıp kaldım. İşte geliyor. Bana doğru yaklaşıyor. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Emin Efendi. Nasılsınız? Hoş buldum. Fakat siz... Hadi buyurun bize gidelim. Bu akşam misafirimsiniz. Hadi durma öyle. Gel. Peki efendim. Evim uzak sayılmaz. harem Şerif'in yakınında. Buyurun içeri girin Emin Efendi. Ah, şöyle oturun bakalım. Siz açsınızdır. Birazdan sofrayı getirirler. ...orayı getirdi ben. Buyurun. Getirin. Ya şuraca koyun. Allah razı olsun evlatlarım. Önce siz buyurun efendim. Peki öyleyse. Bismillah. Allah Allah. Ellerini ekmeğe uzatmasaydı... ...görmeyecektim. Bu mübarek zaten sol eli bileğinden kesik. Edirne'deki Muhammed Efendi'nin bahsettiği... ...Ahmet Cüriyani Hazretleri bu zat olsa gerek... Allah. Biz onu ararken o bizi buldu. Yolculuğunuz nasıl geçti Emir Efendi? Anlatın bakalım. <gülüyor> Elhamdülillah efendim rahat bir yolculuk yaptık. Ta Edirne'den buraya gelene kadar bir sıkıntıya maruz kalmadık. Üzerimizde bize verilecek emanet var mı? Allah'a ekber. Ya Rabbi. Bu ne büyük <gülüyor> nimet. Evet, bu zat hakikaten Ahmet Yekdest, Juryani Hazretleri. E, siz, siz osunuz. Verin mübarek elinizi öpeyim efendim. Evet, Muhammed Efendi'nin size selam ve hürmetleri vardır. Bizi de size havale etmişlerdir. Ve aleyküm selam. Biz dahi sizi kabul ettik Emin Efendi. Allah Allah. Ben hiçbir şey anlayamadım. Bunun neresi defineyi anlatıyor? Anlatıyor. Anlatıyor da sen anlamıyorsun. Masal gibi bir şey. Adamı görmeden tanıyorlar. Olmaz böyle şeyler. Canım. Olmaz mı? Nice olmazlarda olur vardır da... ...bunu her göz göremez. Her gönül anlayamaz. Sen körsen güneşin suçu ne evladım. İşte tokatlı Emin Efendi'nin hayatı. İşte kavuştuğu büyük nimet. O defineyi buldu evladım. Sen ne definesinden bahsediyorsun? Bize altınlar lazım. Hadi hadi uzatma lafı da oku amca. Oku da bir an önce şu definin nerede olduğunu anlayalım. Bulacağız bulacağız sabret biraz. Mehmet Emin Efendi'nin duası kabul edilmiş. Bir Allah dostuna talebe olmuştu. Tam üç sene Ahmet Yekdes Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetinde bulunur. Üç sene sonunda bir gün Ahmet Yekdes Hazretleri İstanbul'a dönmesi için emir verir. Ayrılık Mehmet Emin Efendi'yi can evinden vurur ama emir edepten üstündür. Derhal yolculuk azalıklarına başlar ve vedalaşmak üzere kocasının huzuruna gelir. Bu dünyada en kıymetli, en faydalı şey Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaktır. Yani onu tanımaktır. Emin, buyurun efendim, iş budur. ...bundan başkası hiçtir. İş budur... ...bundan başkası hiçtir. Mısır üzerinden mi... ...Şam'dan mı gideceksin? Efendim bir arkadaşım var... ...beraberce Şam hacılarıyla dönmeye niyet ettik. Otur bakalım karşıma. Emredersiniz efendim. <gülüyor> bakalım... ...hangi ile gitmeniz takdir olunmuştur. Otur evladım otur. Hadi gözlerini yum. Yumdun mu gözlerimi? Evet hocam. Peki ne görüyorsun? Söyle bana. E, efendim e, şey... Çekinme çekinme. Ne görüyorsan onu söyle. E, efendim Hira dağı üzerindeyim. Mekke'yi seyrediyorum. Mekke'den ne görüyorsun? E, bir kafile var. Mekke'den çıktı. Şam tarafına doğru yol alıyor. Kafilenin başına bak. Ne görünüyor? Büyük bir şehir görüyorum hocam. Bu gördüğün şehir... Şam'dır. İyice bak. Kafile Şam'a ulaştı mı? Evet efendim ulaştı. Sen kafile içinde var mısın? Yokum hocam. Şimdi tekrar Mekke'ye bak. Ne görüyorsun söyle. Bir başka kafile Mekke'den çıkıp ilerliyor efendim. Kafileye iyi bak. Kendini görebiliyor musun? E evet efendim. Bir arkadaşımla beraber sohbet ederek yol alıyoruz. Kafilenin baş tarafına bak. Görünen hangi şeyi? Kahire efendim. Gelirken Mısır yoluyla gelmiştim. Şimdi aç gözümü. Ah oh Allah'ım. İşte hocanın karşısındayım. Mübarik hocamın bir kerameti bu. Şimdi git. Sana yolculukta arkadaş olacak o gördüğün kişiyi bu. Yolculuğunuz Mısır tarafınadır. Nasıl emredersiniz? Emin evladım. Ayrılık vakti gelip çattı. Bundan sonra seninle Allahu Alem bir daha görüşemeyiz. Bizden bir arzun, bir isteğin var mıdır? E e Efendim. Çekinme evladım. Sonra. Dua istiyorum efendim. Dua ediniz. Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir fatiha okuyan kimsenin vücudu cehennem ateşinde yanmasın. Elhamdülillah. Talebimiz Emin kendisi için istediklerini başkaları için de istiyor. Kalbi yumuşak. ...senin cehennem ateşinde yanmaması için çırpınıyor. Bana Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in... ...büyük merhametini hatırlattı. Ey Emin... ...bu arzunun yerine gelmesi için dua edeyim. Lakin söyleyeceklerim vardır. Vasiyet et ki... ...vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Viranilik bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip dua etsinler. Nasıl münasip görürseniz efendim. allah Teala seni duası makbul olan kullarından eylesin. Senin kabrine gelip bir kere Fatiha okuyan müminlerin bedeni cehennem ateşinde yanmasın. Seni vesile ederek yapılan dualar makbul olsun. Senden kimse eli boş dönmesin. Bu hal kıyamete kadar böylece sürer. Amin. Amin oğlum. Emin İstanbul'a varınca nerede kalacaksın? Efendim malumunuz kendi evim yoktur. Siz nerede kalmamı emrederseniz orada kalmak isterim. Al bu mektubu. İstanbul'da Aceganı Divan-ı Numayun'dan Hüseyin Paşazade Kumul Muhammed Bey vardır. ...varınca ona verirsin. Seni onun sohbetine havale eyledik. Ne buyurursa ona itaat et. Ona teslimiyetin... ...bize teslimiyettir. Emin... ...yıkayıcı elindeki... ...ölü gibi ol. Olmak için... ...ölmek lazımdır. Baş üstüne efendim. İnşallah... ...birkaç sene sonra buraya tekrar gelirsiniz. Fakat... Bizi bulamazsınız. Bizde olan emanetinizi... nedine imine verede bulunan... ...Hace Abdürahim'e verdik. Onunla görüşünce... ...sana teslim eder. Hadi Allah yolunu açık etsin. Vay canına da, ...vay canına Ne oldu oğlum? Neden vay canına vay canına deyip duruyorsun? Şu işe bak Ben olsaydım başka şeyler isterdim Ne gibi şeyler Ne bileyim para, para işte Ben de zannettim ki hocasından define isteyeceğim. <gülüyor> hani bizim aradığımız defineyi Getirip buralarda ha? Biz de gidip onu çıkaracağız Ne hani gülüyorsun <gülüyor> Ondan merhamet sende Hır. Bu zıtlığa gülüyorum Bana bak amca Sakın burada da mecazi bir şey olmasın he? Hani hiç şifre çözüğü falan yok da Ha babam okuyorsun biz de şaka maka kaptırdık hikayeyi iyi mi? Çözdük ya evladım çözdük. Define un kapanına inen yoldaki sarnıçların orada. İkinci delikten gireceğiz. E, ne duruyoruz öyleyse hemen gidelim o zaman. Sarnıçların içinde anla neresinde onu iyice anlamak için okuyorum. Hadi orada devam edelim. Karanlık çöktü insanlar ortalıktan ele açı ha? Tam define aramak bak. Şimdi tam namazın vakti bir evlat işitmiyor musun? Yastı hesanları okunuyor. Namazıma eda edeyim öyle gideriz. Hadi ya bismillah. İyi iyi sen namazını kılarken ben de kazma kürek falan hayalim. Bir de şöyle koca bir fener. <Gülüyor> Çok heyecanlıyım. İçim içime sığmıyor. Yanımıza biraz daha piyansaydık keşke. Ama yeter değil mi? Vay canına şu arabaya bak. Son model. Ah şu defini bir bulsak bir bulsak. O zaman böyle bir araba çekeceğim altına işte. Görecek şu koca İstanbul'a. Sessiz ol, sessiz ol. ol. Bütün İstanbul'a duyurdun ne yapacağımızı. E, ne yapayım heyecan işte. Ama siz neden oradan gidiyorsunuz? Buradan gitmeyecek miydik? Önce kabristana gideceğiz dedik ya. Ne kabristana mı? Ne o korktun mu yoksa? Korkuyorsan şimdiden vazgeç. Çünkü yerin altına girdiğimizde dönüşün olmayacak. Yok canım neden korkayım. Sadece mezarlıkta ne işimiz var onu merak etti Ziyaret, dua, himmet bunlar için. Mehmet'imin Tokadi Hazretlerinden definiyi bulmak için himmet isteyeceğim. Ya öyle mi? Mehmet'imin Tokadi Hazretlerini vesile ederek yapılan duaları Allah-u Teala geri çevirmez. Mutlaka kabul eder demin okuduk ama tabii şartlarını yerine getirmek lazım. Şart mı? Duanın da şartı mı olur? Elbette evladım. Önce doğru bir itikada, yani ehli sünnet ve cemaat itikadına sahip olmak lazım. Sonra haramlardan kaçınmak ve ibadetlerde devamlı olmak gerek. Ya. Öyleyse ee, ben de bulmak için dua edeyim. Önce selam ver, sonra bildiğin sureleri oku. Sonra da Mehmed Emin Tokadi Hazretlerini vesile ederek muradını Allahu Teala'dan iste. Ee, burada birçok mezar var. Hangisi olup? Şu demir parmaklıkla çevrili olan mezar var ya. İşte o. Mehmed Emin Tokadi. Bu ismi duydukça içimde periyor. Sabahtan beri dönüp dolaşıp bu ismi duyuyorum. Çok garip. İçimde acayip bir his var. Sanki bir tuzak bekliyor beni. Bir tuzağa düşecek gibiydi. Gerçekten garip. Bu tuzak sanki çekiyor beni. Şu antik adamın peşine Hı. takıldım gidiyorum. Hı. Tamam amca tamam hadi ettim gidelim aşağıya hadi. Hadi bakalım yürü öyle Hadi amca biraz hızlı yürü. Elimizde kazma kürekle yakalanmayalım. Duymuyor musun? Ağustos böceği gibi cır cır duruyorlar. Korkma. Mehmet Emin Efendi'den himmet istedik ya. Vay canına ne acayip iş ya. Daha bu öğlen sen ama şimdi seninle ava gidiyoruz. Garip bir şey bu. ...veği çeken bir şey var sanki bir tuzak. Ya ancak... ...ben de sizin gibi tuhaf konuşmaya başladım. Ee, Üzün üzüme baka baka kararır derler. Bak... ...birinci girişi gördün. Evet. İşte ikincisi de orada. Oradan gireceğiz değil mi? Kitapta böyle işaretlenmiş. Oh, vay be ammalı karanlık ha. Evet karanlık dipsiz bir mağara. Ağzını açmış bizi bekliyor. Korktun mu yoksa... Yok hayır hadi girelim e, Tabi siz korkmuyorsunuz Bismillah unutma ey define avcısı Unutma ki Ava giden avlanır Ben önden gireyim de size biraz cesaret gelsin Sakın kitabı kaybetme Kitabı kaybedersen bir daha çıkış yolunu bulamayız Tamam kaybetmem Hay Allah. Su birikintisi varmış. Ayaklarım ıslandı. Oo daha şimdiden sızlanmaya başladın. Yürü bakalım. Ama nereye? Ölümü bile göremiyorum ki. elindeki feneri yok. Hey. Hey kafanı orada. Yol daralıyor. Aa, aa, tam da zamanında yakmışım feneri. Neredeyse kafamı çarpacakmışım. Hadi, hadi beyzadem siz geçin de. Biz de gidelim. Tamam tamam. Of. Ama sıkıştım ben burada ilerleyemiyorum. Nazlanma, hadi gayret et biraz. Ha Aa, oluyor, oluyor. Kolum sıkıştı, çekemiyorum. Az kaldı, biraz daha gayret. Ha, ha. oldu işte. Yer kazın <gülüyor> çamur içinde kaldım, derim sığdı. <gülüyor> neyse neyse, hadi sıra size. <gülüyor> ha işte oldu. Vay canına, ne kolay ne çabuk geçtiniz. Benim büyük bir ...bir gariplik var ama anlayamadım. Ee, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? E, define arayacağız tabii. Evet ama nerede? Baksana azilerde yol ikiye ayrılıyor. E, tabii ki şu büyük olandan... ...öbüründen geçemeyiz ki çok da belli olmaz ki. Kitabı okumamız lazım. Olur mu amca oradan gitmek çok zor. Şuna baksana ne kadar geniş. Hadi gel buradan gidelim. Başlangıcı geniş ve ferah olan yolların sonu karanlıktır. Hiç belli olmaz. Ya define yoksa... ...boşuna tehlikeye atılamayız. Galiba haklısın. Tut şu feneri bakalım. Hı hı. Ha, nerede kalmıştık? Hani bir mektupla Mekke'den ayrılmıştı. Ha evet işte bu sayfadaydı. Mehmet Emin Efendi... ...hocasından dua almıştı. O... ...bir müjde taşıyordu Anadolu toprağına... ...İstanbul'a. Kardeşlerim... ...beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu fırsatı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlar, sizler doğru yoldan ayrılmayız. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. ...hidayet yolu çileli görünse de... ...sonu aydınlıktır. Vay canına. Bu sözler hakikaten dar ağzı geçidi işaret ediyor. mısın amca. Anladın mı şimdi? Hadi öyleyse yürü bakalım. Belki amcacığım sen emret. Yürümek değil koşarım be. Define orada şu karanlığın içinde ışıl ışıl bizi bekliyor. Hadi sen önden gir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oldu. Ver fenery bana. Vay canına çok darmış. Tamam. Hadi bakalım Gül. Oh ne ürkütücü bir yer bu. Ya Allah hepimizi kabir azabından korusun. Burada nefes alabiliyoruz, kıpır diyebiliyoruz Ya mezarda öyle mi? Sus, sus şimdi dinet. Duyuyor musun? Evet. Yarasa çalıkları bu sesler. Ne kadar da korkunç. Bırak şimdi yarasaları. Definiyi düşünün. Hadi kıpırda. Tamam tamam geliyorum. Korkunç. Yarasa sesleri kulaklarını parçalayacak neredeyse. Duyma. Dinleme yürü. E, yürüyorum ya. O olamaz. Yarasalar saldırıyor. Işığı tut üzerlerine. Ha? Evet işte öyle. Bak nasıl da yapıştılar mağara duvarlarına. Işığa dayanamazlar. ...şimdilik pilimiz var bitince ne yapacağız? Allah kerim. <gülüyor> sabah olunca aydınlanır mı burası? Sabah mı? Yerin altında sabah hiç olmaz ki. Yerin altında ölüler yatar. Güneş yaşayanlara doğar. Ya, beni korkutmak için böyle konuşuyorsunuz değil mi? Seni korkutmak mı? Hayır. Hayır hakikati söylüyorum sadece. Yani şimdi mezardaki ölü gibiyiz öyle mi? Mezar mı? Mezara göre saray sayılır burası. Ne var, ne resulat. Kabirde ise azap var. ...yalnızlık var... ...hesap var... ...rahattım düştüm bu ihtiyarın ağzına... ...ne kadar dağıtlarım... ...beni korkutmak için konuşuyor... ...bırakalım bunları da bir an önce bulalım şu defneye hadi... ...dikkat et... ...önümüzde büyük bir su birikintisi var... ...belimize kadar batacağız... ...bak <gülüyor> giderek derinleşiyor... Ah, ...ayağım... ayama bir şey battı yürüyemiyorum... Lütfen bana tutun hadi sıkı daha sıkı tutun... İşte buradan çıktık. Oh, dur, ne olur biraz dur. Yürüyemiyorum baksa ama. Baksana nasıl kanıyor, görüyor musun? Aa, evet, gerçekten oh. fena yarılmış Böyle devam edemezsin. Bunu sarmamız lazım. Dur, şu gömleğimden biraz yırtayım. E, e, benim benim için gömleğinizi paçalama. Hadi fazla konuşmada uza şu ayağını. Ha şöyle. Çok acı yok. Bak işte. Biraz gücünü toplayınca kalkarız. Sağ olun sardığınız çok iyi oldu. Siz de bu arada okumaya devam edin. Belki bir ipucu çıkartırız ha? Peki. İşte tam burada kalmıştık. Mehmet Emin Efendi... ...İstanbul'a... dertlere derman olmaya geliyordu. İstanbul'a vardığında doğruca... ...Kumul Muhammed Efendi'nin yanına gitti. Safa geldiniz kardeşim. Sefa bulduk efendim. İsminiz Muhammed midir? Evet e, fakat... Biz de sizi bekler dururduk. Hoş geldiniz. Gelin sizi bir kucaklayayım. Şimdi üzerinizde mübarek mekke toprağının... ...hocamın kokusu vardır. Evet efendim. Hocamızın bende bir emaneti vardır. Buyurun. Bu mektubu size gönderdi. Teşekkür ederim memin Efendi. Bizi ziyadesiyle sevindirdiniz... Allah da sizi sevindirsin. Müsaadenizle hemen okumak istiyorum. Estağfurullah efendim, buyurun. Allah Allah. Bu ne sevgidir? Hem okuyup hem ağlıyorlar. Emin efendi, bundan böyle bizimle kalacaksınız. Sizin için bir odayı hazırlatmıştık. Şimdilik buyurun istirahat edin. Peki efendim. Mehmet Efendi. Buraya geldiğinizden beri tam üç gün geçti. Artık misafirliğiniz tamam oldu. Bugün sohbete çıkacağım. Size de benim yanında bir minder hazırlanacak. Buyurup oraya oturursunuz. Emredersiniz efendim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şimdi de Muhammed Kumul Efendi'nin derslerine başlar. ...ondan tasavvufun inceliklerine ait bilgiler öğrenir. Bir müşküli bir suali olunca... ...daha o sormadan Muhammed Kumul Efendi bir menkıbe anlatır. Anlattıklarıyla sualini cevaplandırmış olurdu. Vay canına be. Müthiş bir hayat ha. Hakikaten büyük insanlarmış onlar amca. Ama ben bunlardan bir mana çıkaramadım. Şifre bu hikayenin neresinde? Sen define aramıyormuş? Evet amca. O halde dinle. Şu fenere biraz daha yaklaşayım. Ha, şöyle. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a dönünce İstanbul'da beş sene daha kalır. 1710 senesinde Muhammed Kumul Efendi önce Habeş eyaletine sonra da Kudüs-ü Şerif valiliğine tayin edilir. Tokadi Hazretleri de onunla beraber gider yanında katiplik yapar. Bu seyahat altı sene sürer. Nihayet 1717 senesinde Muhammed Kumul Efendi'nin İstanbul'a çağrılması üzerine İstanbul'a döner. 1726 senesinde Muhammed Kumul Efendi vefat eder. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri fil yokuşunda bir ev kiralar ve orada ders verip ilim öğretmeye başlar. Yani o da bir avcı olur. Saadet avcısı. Saadet avcısı mı? Çok avcı duydum aslan avcısı, ketlik avcısı ama böylesini ilk defa duyuyorum. Böyle bizim bilmediğimiz nice avcılar vardır evlat. Nasiplisini saadet tuzağına düşürmek için husuda beklerler. Ve vakti saati gelince işte tokatlı Emin Efendi misali. Daha o tokatlı iken ta Edirne'de onu bekleyen vardı. Mekke'de bilen, İstanbul'da bulan bu antikacı da sanki bana tuzak kuruyor olmasa. Tekin bir adam değil. Eşyalarla konuşuyormuş. Beni dönüp geleceğimi biliyormuş. Şu tabancayı çaktırmadan kontrol edeyim. Bakalım benimle mi? Ha, aman burada. Ee, hani bir amca? Hani şifre? Neredeymiş define? Kitaba bakalım. Bence şifre sayılarda. Mesela 1717. 1717 metre daha ilerleyelim manasına gelmesin. Hayır, hayır. Şifre sözlerde kitaba devam edeceğiz. Şu ayağım o ayağım yalanmasaydı biliyordum ne yapacağımı ama çaresizim. Peki amca devam edelim. 1727 senesinde pırıl pırıl 16 yaşında bir genç olan Yahya'nın babası vefat eder. Yahya çok fakirdir. Buna rağmen hat sanatı çalışmakta soluz öğrenmektedir. Hayda şimdi bir de Yahya çıktı bu hikaye amma olacaktı ha. Sözümü kesme de dinle evladım. Kıssadan hisse çıkar. Belki de alınacak büyük bir ders vardır. Bu genç bir gün birisiyle karşılaşır. Bu kimse Yahya'ya hoca olmak ister. Fakat nedense birkaç gün sonra... ...oğlum maalesef senin sahibin hocan varmış. İnşallah en kısa zamanda bizden daha üstüne kavuşursun. Kusura bakma deyip vazgeçer. Genç Yahya bundan bir şey anlamaz... ...hat dersine devam eder. Bir gün, hocaları birden dersi kesip ayağa kalkar. O anda dershaneye giren zat, Muhammed Emin Efendi'dir. Emin Efendi Hazretleri, tam genç Yahya'nın karşısına oturur... ...ve mübarek gözlerini ona diker. Molla Yahya. Buyurun efendim. Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin? E, tabii efendim. Buyurun efendim. Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Aman nasıl bilir misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış. Fakat bir türlü muhafak olamamıştır. Onun için üzülüp dururken bir zat ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım bana asamı getirir misin? Elbette efendim. Buyurun. Yahya, evladım, bu zat kimdir bilir misin? Hayır, bilmem hocam. Bu zat tokatlı Emin efendidir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. ...hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün. İnşallah. Tamam, şifreyi gördüm. Neymiş? Su. Buralarda mutlaka su olmalı. Define suyun yanında. Evet, doğru. Ama bu suya kavuşmak pek kolay olmamış. Ancak bir velinin duasını almakla erişilmiş. Bizim de definiye kavuşmamız pek kolay olmayacak galiba. İyi o zaman sen de bana dua et. Sen de eğer ana baba duası almışsan bu defineye kavuşursun. Vay canına bu adam boş değil. Sanki o da beni tanıyor. Burayı şartlık midemi bulandırmaya başladı. Bakalım buralarda su var mı? Dinle. Duymuyor musun? Evet, evet. Buralarda bir yerde su var. Hadi hemen kalkalım. Of, yo, yo, kalkamıyorum ayağım. Ayağım hala acıyor. Biraz daha öyleyse evet, evet biraz daha. Sen de oku bakalım Yahya'ya ne olmuş. Şu bakıyorum defini unutup... ...hikayeyle ilgilenmeye başladın. Ee, sen dedin ya amca. Her hikayeden alacak bir ders vardır. Oku da biz de alalım ha? Öyleyse dinle. Aradan bir hikaye geçer. Yahya... ...mahallesinin berber dükkanında otururken... ...ak sakallı bir zat girer içeriye. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Yahya siz misiniz delikanlı? Evet benim. Buyurun. Bir dostunuz size selam eder ve sizi ister. Buyurun gidelim. Peki efendim. Bana. Neden düştün bu ihtiyarın peşine? O dostun kim? Sen kimsin diye neden sormadım? Şimdi hızlı hızlı yürüyor. Ta Zeyrek mahallesine geldik. Ah durdu. Kapıyı açıyor. Gel ya gel. Hadi içeri girelim. Peki. Ya ya. Hoş geldin. Ben de seni beklerdim. Elhamdülillah geldin. Siz. siz... ...siz Mehmet Emin Hazretleriniz efendim... ...elinizi öpeyim. Harabat ehlini hor görmez akir... ...defineye malik nice biraneler var. Ya işte böyle. Nasıl ki Ahmet Cüriyani hazretleri kendisini bulduysa... ...o da Yahya'yı buldu işte. O da avını yakalayıp... ...saadet tuzağına düşürdü. Bu adam da bir tuzağa düşecek galiba daha sabah tanıştık ama sanki beni seyredir tanıyor. Gerçekten garip. Yahya ya gibiyim. Ben de küçük yaşta babasız kaldım. Onun gibi aksak kaldı bir zatın peşine düştüm. Bakalım bu işin sonu neye varacak? Sanki o define istemiyor gibi... ...sadece beni götürüyor. Biraz sonra kalkarım ayağımca. Sen kendine bak evladım. Az kaldı. Define şuracıkta bizi bekliyor. E, bulunca ne yapacaksın bakalım? Ne mi? Allah Allah. Hakikaten ne yapacağımı şu anda düşünemiyorum. Ama çok zengin olurum herhalde. Arabalarım olur, konaklarım, her şeye sahip olurum. İyi yaşarım. Tabii bu dünyada. Ahiret hayatını parayla satın alamazsın ki... ...elimdeki hiçbir kuruş seni kabir azabından... ...cehennem ateşinden koruyamaz. Ancak yaptığın iyi ameller işine yarar. Beni korkutmak istiyorum. Susturmalıyım şuna. Ya amca sen beni bırak da bir an evvel defiliyi bul ya. Ee, sonra ne olmuş? Yahya ne yapmış? Haa peki. Okuyalım bakalım. Yahya senelerce Mehmet Emin Hazretlerinin yanında yetişir. Onun halifesi olur. Yahya gibi daha niceleri düşer onun saadet tuzağına. Bunlardan biri de... ...Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'dir. Hadi amca şu suyu bulalım. Bak kalktı aya. Hadi bakalım yürü öyleyse. Ah işte bak, şurada su var. Evet ama onun yanında iki tane daha yol ayrılıyor. Vay canına hakikaten. Peki, hangisinden gideceksin? Bilmem. E nasıl bilmezsin? Kitaba baksana. Olur oğlum, bakayım. Ooo, kitap bitmiş. Ya. Evet. evet, nihayet 1754 senesinde 83 yaşındayken her fani gibi bu alemden ahirete göçtü. Allah rahmet eylesin. İşte kitap bitti. Yalnız... ...buraya bir not düşülmüş. Bakayım ne yazıyor. Bu define ancak... ...tevbe etmiş ve sırf... ...Allah'ın rızasını kazanmak için... ...çalışan kimselerin eline geçer. Amacı dünya olan kimseler... ...boşuna çaba sarf etmeyeler. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana... Belki sen kavuşursun. Biz varamadık sana. Hı? Bu da demek şimdi gayet açık. Tevbe edip niyetini düzelteceksin. Nasıl? Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup bir daha işleme söz ver yeter. Tamam tamam tev etsin tamam. Öyleyse vur kasmayı. <Gülüyor> Olmadı, ...olmadı... ...samimi değilmişsin demek... ...ama nasıl olur birdenbire böyle... ...birdenbire mi... ...hala anlamıyorsun... ...düşün işte... ...ölüm var ölüm... ...bu definiye ele geçirip zengin olsan bile... ...sonunda öleceksin... ...sonunda varacağın yer mezarlık... ...şu mağaraya bak... ...ne kadar karanlık... girişte dar bir yere sıkışmıştın... ...o halini hatırla... Hani hiç kıpırlayamaz olmuştum. Bir gün gelip her şeyi bırakıp o hale düşeceksin. Orada define olduğunu unut. Asıl define demin hayatını anlattığım Mehmet Emin Efendi'nin sahip olduğu iman ve ahlaktır. Sen de bunu isteyerek terbe et. Ben onun hayatını anlatırken bir kez daha niçin yaratıldığımı anladım. Asıl gaye. ...Allah'a kulluk. Haklı. Bir gün gelip sonunda yerin altına girecek olduktan sonra... ...defineye sahip olsam ne olacak? Hem biliyorum ki ne bulsam... ...onu kumarda kaybedeceğim. Haluk. Bu defineyi aramak için yerin altına girdim. Allah Allah. Bir gün içinde neler geldi başıma? Haklısınız. Tehre edeceğim. Bir daha... ...nereye gitti bu? Ee, amca! Amca! Amca. Yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kitap da Artık çıkış yolunu da bulamadım. Bu ses şey mi? Yara Hemen pilleri takmalıyım. Ya oldu. Ama piller çok zayıf. Bana bir şaka yapıyor olmadı. Birdenbire kaybolmuş olamaz. Ne yapsam acaba? Burada böylece duramam ki. Eyvah yapma yalnızım. Allah'ım beni affet. Evet ben çok hata ettim pişmanım. Bana yol göster Allah'ım. Hadi vur şimdi kazmayı. Nereye kayboldunuz neredeydiniz? Buradaydım. Ne olur korktun mu yoksa? Evet evet çok korktum. Bak amca ben defineden vazgeçtim. Bir an önce buradan çıkmak kurtulmak istiyorum. Çabuk şu kitaba bakın yolu bulup çıkalım hadi. Bak çıkış yol... yolumuz da bu duvarın arkasında. Hmm. Bu duvarı yıkmal lazım. Hadi savur şu kazmayı. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. İşte, işte oldu. Terben kabul olmuş, bak duvar yıkıldı. He, Allah yine kayboldu. Ama içeride hiçbir şey yok. O da ne? Bir ahre. Üzerinde de bir kitap var. Dur bakayım. Yok, Dur. olamaz. Bu kitap, bu kitap benim. ...hayal görüyor olmalıyım. Yok yok bu gerçek. Bu kitap benim kitabım. Ama nasıl olur? Az önce Antika Can elindeydi. O da benim yandıydı. Şimdi nerede? O da ne? İşte çıkış yolu. Sahil görmüyorum. Allah'a şükürler olsun. Hemen eve dönmüleyim. <Gülüyor> Yavuz kediye gene ayaklarının altında dolaşıyor. Ne o? mi yoksa? Aydın oğlum. Aa, anne sen uyumuyor muydun? Bazı evvel kapının çalındığını duydum. Kaktım baktım kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Dün seni sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece duruyor. Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi? Hayır görmedim. Şimdi sen söyle bakayım. Bütün gece dedin? Gene kumar mı? Öyle sayılır anne. Fakat bu gece kazandım. Define aramaya gittim. Buldun mu peki? Buldum ya. İşte. Define. Define Mehmet Emin Efendi'nin hayatı. Yavrum, aydınım. Bir gün doğru yolu bulacağından emindim. Baban da bu kitap bir hazine derdi. İnsanı Allah'a kavuşturan yolu... ...evliyaların yolunu anlatıyor derdi. Elhamdülillah Ben de buldum işte anne Elini öpmek istiyorum Kusurlarım o kadar çok ki utanıyorum Beni affet ve bana hakkını helal et anne Oğlum Hı? yavrum Aydınım benim Allah Allah Acaba yanlış yere mi geldim? Ya işte burası olmalı Fakat burada bir tek antikacı dükkanı yok ama nasıl olur Allah Şu dükkanda evet eminim. Ama burada kapı kaportacı... Neyse şu çocuğa bir sorayım. Ee, bakar mısın? Buyur abi. Ee, siz yeni mi açtınız burasını? Ne yenisi abi? Senelerdir buradadır bu tezgah. Peki bu cadde üzerinde bir antikacı dükkanı yok mu? Antikacı mı? Ne gezer buralarda? He. Peki. Kolay gelsin. Güle güle. Amma antika ya. Anladı. Ava giden avlanır demişti. Ben de avlandım. Bir tuzağa düştüm. Ama elendiler sadet tuzağı. Teğere te sordu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.